Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İsviçre'de bir araya gelen uzmanlar, insanların yürüttüğü faaliyetlerin toprağın yapısını bozduğu, fakirleştirdiği, çölleri arttırdığını, ormanları azalttığını, vahşi yaşamı yerinden ettiğini ve turbalık alanları kuruttuğunu açıkladı. Bütün bu faaliyetler toprağın iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan bir karbon deposundan, atmosfere karbon salımına yol açan bir kaynağa dönüşmesine yol açtı. BBC Türkçe'de Roger Harabi'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinde yer alan bilim insanları ve hükümet yetkilileri tarafından bu hafta son hali verilecek raporda iklimin feci bir şekilde ısınmasının önüne geçmek için toprağın bu şekilde sömürülmesine son verilmesi gerektiği yer alacak. İşlenmemiş topraklar, üzerinde barındırdıkları bitkilerin atmosferi ısıtan karbondioksit gazını tüketmesi sayesinde küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bilim insanları raporda çiftçilik ve kerestecilik yapma yöntemlerimizin karbondioksit salımını arttırdığına yer verecek. Atmosfere salınan ve sera etkisi yapan gazların 3'te 1'i ile 4'te 1'i arasındaki bir kısmı toprak kullanımımızdan kaynaklanıyor. Raporda toprağı kullanma şeklimiz hakkında zor kararlar alınması gerektiği vurgulanacak. Zira toprak için birbiriyle yarışan birden fazla talep var. yakıt üretimi, plastik ve lif üretimi için gereken bitkiler, kerestecilik, kağıt üretimi, artan nüfus için gıda üretimi ve doğal hayatın tabii ki kendi ihtiyacı. Raporda kırmızı et üretiminin de bir yandan toprağa büyük bir baskı uyguladığı, diğer yandan da sera gazı etkisi yaratan metan gazı salımının Yarısını oluşturduğu da aktarıyor. Raporun özünde ise karbondioksit salım kaynağı olarak mı yoksa karbondioksit depolama alanı olarak mı kullanılacağı dair bir ikilem yatıyor. Esasında bu konuda yapılması gerekenler de son derece net. Bakalım dünya bu konuda harekete geçecek mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in 2030 ulaşım planını ilçe belediyelerinin temsilcileriyle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaştı. İlk 5 yıl içinde gerçekleştirecek toplu ulaşım, yayalaştırma ve bisiklet projeleri tartışmalarını odak noktasına oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 2030 Ulaşım Planı'nın ilk 5 yıl içinde hayata geçireceği uygulamalar, ilçe belediye başkan yardımcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla tartışıldı. Gerçekleşen toplantıda toplu ulaşım, yayalaştırma ve bisiklet projeleri ön plana çıktı. Sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alındı. 2030 Ulaşım Planı'nda özellikle Motorsuz ulaşım hamleleri dikkat çekiyor. Yeni bisiklet yolları ve yaya alanlarıyla zenginleştirilen plan içinde 15 kilometre yaya alanı öngörüldü. 215 km'de yaya öncelikli yol belirlendi. 30 km hız limiti uygulanacak sokaklar belirlenerek, Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova ve Balçova'da yaya öncelikli bölgeler seçildi. Tüm hedefler çerçevesinde planın orta ve uzun vadede getirdiği faydalar dikkate alındığında, Özel araç kullanımında %4 oranında azalma öngörülüyor. Raylı sistem kullanımında iki kat artması bekleniyor. Plan çerçevesinde 2030 yılında sabah trafiğin yoğun olduğu saatlerde iklim krizine yol açan karbondioksit salımında %18 oranında da azalma hedefleniyor. Hiroşimaya atom bombası atılmasının 74. yıl döneminde nükleer karşıtı platform Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada yarın çok geç olabilir, nükleer çözüm değil, tehdit denildi. Ankara'da elektrik mühendisleri odasında platform adına yapılan açıklamada konuşan doktor Sinan Adıyaman, Mersin Akkuy'da yapılması planlanan nükleer santrale dikkat çekti. Adıyaman, ağır ihmallerin olduğu belirtilen nükleer santral inşaatı hızlı sürüyor. Nükleer santral teknolojisi pahalı, riskli ve kirli. Enerji politikalarıyla ilgisi olmayan, tamamıyla siyasi bir tercih olan nükleer santrallere, Ülkemiz mecbur değil dendi. Doktor Sinan Adıyaman, nükleer silahların yasaklanması anlaşmasının tüm ülkeler tarafından imzalanması gerektiğini söyleyerek hiçbir projenin yaşamının kendisinden daha önemli olmadığını söyledi. Hiroşima'ya atom bombası atılmasının yıl dönümü olan 6 Ağustos tarihinde nükleer karşıtı platform birleşmeleri nükleer silahlanma ve nükleer santrallere karşı mücadele etme çaresi yaptı. 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya yapılan atom bombası saldırısında 140 bin kişi, 3 gün sonra Gazakya'ya yönelik saldırıda da 80 bin kişinin yaşamını yitirdiği saldırı insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biriydi. Yapılan açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi. Nükleer Karşılık Platform İzmir Birleşenleri olarak yaşam mücadelemizde nükleer silahlar, teknoloji ve santrallerle ilgili her türlü çalışmanın karşısında olacağımızı Yaşamı savunacağımızı vurgulayarak İzmirlileri tüm halkımızı bu çok ciddi tehlikeye karşı mücadeleye çağırıyoruz. Ülkemizin nükleer bir faciaya sürüklenme olasılığına karşı da var gücümüzle mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz. Nükleere inat yaşasın hayat dedi. Bugün bir etkinlik haberiyle programımızı kapatalım. Buğday Ekoloji Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde... Oluşturulan zehirsiz sofralar ağının ilk etkinliği 8 Ağustos Perşembe günü 19'da Dastas sahnede gerçekleşecek. Pestisitlere mahkum değiliz başlıklı söyleşide Bülent Şıkın konuşmacı ol olacak. Güneşin Aydemir moderatörlüğünü yapacak. Söyleşide gıda güvencesi, gıda güvenliği, toksik kimyasallar, pestisitler, kalıntı sorunları konuşulacak ve sağlıklı gıda için neler yapılabileceği tartışılacak. Hemen hatırlatalım etkinlik 8 Ağustos Perşembe saat